Mihrap Geleneksel Cami Mimarisi'nin başında gelen ve özel bir bölüm teşkil eden Mihrap, Cami, Mescid ve Namazgahlarda yön olarak kıbleye bakan ve namaz esnasında imamın, cemaati arkasını alacak şekilde önünde durduğu girintili, çevresine göre yüksekçe bir bölümdür. Ayasofya Müzesi içerisinde ana mekanın güneydoğusunda yer alan Mihrap kısmında, dönem dönem Osmanlı Sultanları tarafından onarım ve eklemeler yapılmıştır. Ayasofya'nın 19. yüzyılda yenilenen mihrabı, mermerden, içimde bir şemse ile yıldız motiflerinin yer aldığı çok gen planlı nişinin üzeri, yarım kubbeli havsaranın örttüğü bir örnektir. Kıvrık dallı akantus yapraklı geniş bordürle sınırlanan mihrapta bolca altın yıldız kullanılmış olup püste gösterişli bir tepeliği bulunmaktadır. Mihrabın iki yanında Kanuni Sultan Süleyman devrinde, 1520 ile 1566 arasında Yapılan Macaristan seferinde, bu dinin fethi sırasında, Sadrazam İbrahim Paşa tarafından, Macar Kralı 1. Matias'ın saray kilisesinden getirilen şamdanlar bulunmaktadır. Minber Minber, camilerde cuma günleri, hatiplerin üzerine çıkarak hutbe okuduğu merdivenin yüksek kürsüdür. Ayasofya'da mihrabın sağında yer alan Minber, Sultan 3. Murad döneminde yapılmıştır. Osmanlı dönemi 16. yüzyıl mermeri, işçiliğinin en güzel örneklerindendir. Hünkar Mahfili Hünkar Mahfili, padişahların cuma ve bayram namazlarını, ayrıca kandil gecelerinde yatsı namazlarını bulundukları şehrin Selatin camilerinde kılmaları nedeniyle, Osmanlı mimarisinde Hünkar Mahfili ya da Mahfili Hümeyn olarak adlandırılan, padişahların ibadeti için oluşturulmuş, Özel mekanlardır. Ayasofya'da yapılmış olan ilk hünkar mahfilinin nerede olduğu ve kim tarafından yapıldığına dair kaynaklarda bir bilgiye rastlanmamaktadır. Günümüzde mihrabın solunda yer alan hünkar mahfili, yapıya Sultan Abdülmecit döneminde 1847 ile 1849 arasında yıllar arasında yapılan restorasyonlar sırasında, Fossati kardeşler tarafından eklenmiştir. Hünkar mahfili 5 sütun üzerine. Altıgen planlı bir kısım ve yine sütunlar üzerine oturan koridordan oluşmaktadır. Alt kısmı mermer ajurlu korkuluk levhalı. Üstü ise altın yıldızlı ahşap kafeslidir. Mahfilin tavan kısmı bitkisel motifli kalem işi bezeme ile süslenmiştir. Müezzin mahfili müezzin mahfili. Müezzinin namaz ve diğer ibadetler sırasında üst kısma çıkarak dua okuduğu ve kıble ekseniyle aynı hizadaki bölümdür. Ayasofya'da. 3. Murad döneminde ana mekanın doğusuna büyük müezzin mahfili yapılmış, mekanın çok büyük ve cemaatin kalabalık olması nedeniyle, yapı içerisinde 4 müezzin mahfili daha eklenmiştir. Ana yapı ile uyum içinde olan müezzin mahfilleri, 16. yüzyıl Osmanlı mermer sanat işçiliğinin en güzel örneklerini yansıtmaktadır. 10. Halion Roma döneminde, imparatorların törenler taç giydikleri yer olan 10. Büyük mermer dairenin etrafında değişik renk ve boyutlardaki daireler ile bunların birleştiği kısımlarda opus sectile tarzında bezemenin yapıldığı özel bir bölümdür.